Bir sancak altında kaç milyon insan. Ne telleri benzer, ne dilleri lisan. Olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta da ben. Yedi bağın gürü aynı destede. 72 iki aynı listede. Kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum. Beytullah ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, muslat ne zaman. Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi. Aç susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben Rabbim o davetli misafirleri Doldurmuş Mekke'de her karışı yeri Dillerinde dinmez beyk sesleri Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben Bir damla misali kapılmış sene Zengin fakir paşa lefer el ele Yan yana seyreder sultanla köle Mahşerde tanıştım Beytullah'da ben. Kimi görmez gözü elinde asa, Lakin kalp gözünü açmış devasa, Yüzünde tebessüm ne gam ne tasa, Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Kimi ayağında yarın çarı, Kimi bahardadır görmemiş yazı, Kiminin geçiyor Mevla'ya nazı, Kılınır Kabe'de veda namazı. İmlendim, el açtım Beytullah'ta ben. O kalbur sırtında eski torbası, tobasında sanki cennet urması, Hele bir kıyanda var ki durması, Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Bin rutbeyi bir secdede atlayan, Bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu kârını meleklerle kutluyan ne tacirler gördüm Beytullah'ta ben. Hacerül ül Esvet'te adını yazdıran, iman pençesinde nefsi ezdiren, yüceler ruhuna arşu gezdiren ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, da canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seni var Safa Merve'de. Damlalar köpürmüş Becde Girme'de. Be. Nice peygamberler, nice zirvede. Durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı Sultan sofrası. Sunulur herkese bir kevz Bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden bayı, sarmışlar kâbede bütün semayi, kalem anlatamaz bu ihtimayı. aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerinden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Bir sağnak misali selam yağmuru, Gönüller yıkanmış kalpler tutturur, İhlas ateşinde nice hamuru pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben, Yaş desem yaş değil gözlerden akan, Bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, Merdivenler gördüm Beytullah'ta ben, Dağlar taşlar secde gelmiş kavrudur, Kum tanesi Allah dile savrulur. Göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm susadım nefsimden yana. Başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana. İçtim kana kana Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı meskidi haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam, her kalbe Muhammed Aleyhisselam bin taht kurmuş gördüm Beytullah'da ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma. Halime bakıp da mutluyum sanma, bedenim Kabe'den uzaklanma, gönlümü bıraktım Beytullah'da ben.